Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah azze ve celle insanlar bedenlerini temizlesin, ruhlarını temizlesin diye onlara namaza emretti. Malları da temiz olsun diye zekatı sadakayı emretti. Bütün peygamberlere bu talimatını bildirdi. Wa akimus salate ve atu'z zekah. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da Yahudilere söyle: onlar namaz kılsınlar, zekat versinler, sadaka versinler. Hazreti İsa Aleyhisselam kendini halini anlatırken: "Ve awsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya." Hayatta kaldığım zaman içerisinde, yaşadığım zaman içerisinde Allah azze ve celle bana namazı emretti, sadakayı emretti. Muhtaçlar bir çareler geldiği zaman ne varsa onlarla paylaşmayı bana emretti kainatın sahibi. Hazreti İbrahim'den bahseder. Ve yekmuru ehlehu bis salati ve zekah. Hazreti İsmail Aleyhisselam o da ailesine, o da çevresine, yakınlarına emreder. Siz de sadaka verin, siz de namaz kılın diye. Kendiniz için namaz kılın, malınızı temizlemek, fukarayı sevindirmek, yeryüzüne adaleti, kardeşliği hakim kılmak için sadaka verin, zekat verin. Bütün peygamberler bunu emrettiler kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabıyla beraber Hendek'teler, onlar taşıyorlar, toprakları taşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları o halde görünce buyurdular ki, Allahumma la 'ayse illa 'ayşul âhireh. Ya Rabbi. Ensar toz toprak içerisinde. Muhacir toz toprak içerisinde. Toplandılar, ittifak kurdular. Küresel güçler İslam'ı ortadan kaldırmak için Medine'nin etrafında konuşlandılar. Kalkmıyorlar ya Rabbi. Asabım, muhacir, ensar. Onlar hendek kazıyorlar, tozlandılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evinden, işinden, hanından, hanumanından ayrılan Allah'ın dinini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı koruyabilmek için Hende'ye gelen, dünyalıkları bırakan öğrencilerini görünce buyurdular ki Hayat mı istiyorsunuz? İşte ahiret hayatı Onlar cennete talipler Onlar Allah'ın rızasına, onlar Allah'ın rıdvanına talipler buyurdu ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakimin lisanıyla buyurdu. İ'lemu ennemel hayatud dunya laibun ve lehun ve zinetun ve tafahurun betweenkum ve taka'surun fil Asabım. Roma'nın katilleri, İran'daki zalimler, toz parçaları, toprak parçaları, tuğlalar için, saraylar için Altınlar, gümüşler, dinarlar için insanlar öldürüyorlar. İşte siz hayata şuradan bakın, dünya dediğiniz oyundur, eğlencedir, makamdır, iftihardır. Sizin rütbeniz vardır, siz rütbenizle iftihar ediyorsunuz. Ya da çocuklarınız, mallarınız, evlatlarınız, onların çokluklarıyla, çok olmasıyla arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, çevrenize, ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Fakat hakikatte senden önce çok insanlar vardı. Onların da çocukları, onların da makamları, onların da evleri vardı. Ama yok oldular gittiler. O yok olur, seni de bekliyor. Ölüm meleği bir gün senin kapına da gelecek. İşte bu dünya. İ'lemû ennemel hayâtu d la'ibun ve Oyunsa, eğlenceyse, ziynetse, iftiharsa o zaman bu dünya için Allah'a asi olmaya değer mi? Bu dünya için gıybet etmeye, bu dünya için adam öldürmeye, bu dünya için savaş oyunları oynamaya değer mi buyurdu Hazreti Kur'an? Sonra onlara yol gösterdi. İşte buradan gidin. Sabiku اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Dünyada çalışın, hanlarınız, hanumanlarınız olsun fakat ahiret için Allah'ın rızasına, rıdvanına talip olabilmek için orada koşun. Ne kadar gücünüz, kuvvetiniz, takatiniz varsa Allah yolunda seferber edin. O seferber oluş halinde belki çocuklarınızı, yakınlarınızı, eşinizi, babanızı kaybedeceksiniz. ''En yakınlarınızı ellerinizle kabre koyacaksınız ama unutmayın.'' ''Likeyla te'sev ala ma fatekum ve la tefrahu bima atakum. ''Müslüman kazanınca sevinmeyecek, şımarmayacak, kaybedince yıkılmayacak, üzülmeyecek.'' Gelecek ki bu dünya bir oyun yeri, eğlenme yeri. Şimdi Allah nöbet sırasını bize verdi. Şimdi Ramazan ayında siz varsınız. Seneye Ramazan ayında biz mi varız yoksa bu camide başkaları mı olacak? İşte böyle bir dünyanın içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam dünyaya müdahil oldular kardeşlerim. Namaz kılın dediler fukaraya. ''Onlara sadaka verin, zekat verin.'' buyurdular. ''Ya eyyühellezine amenu, inne kethiren minel ahbari vel ruhbani le yekulune emvalen nasi bil batil ve yasuddune an sebilillah.'' ''Kilse'nin adamları, havranın adamları, hahamlar, rahipler Allah yolunu kapattılar.'' İnsanların mallarını sömürdüler, aldılar, zekatı unutturdular, sadakayı unutturdular, asabına döndüler. Namaz kılacaksınız fakat tu khudumin ainiyahihim ve tu sadku ila fukaraihim. Gittiğiniz yerde zenginler olacak Zenginlerden alacaksınız Fakirlere vereceksiniz Oradan alıp Medine'ye getirmeyin malları Oranın yetimlerine, oranın miskinlerine Oranın fukarasına dağıtın buyurdular Yeryüzüne adaleti Yeryüzüne kardeşliği hakim kılın Onu emretti Allah Resulü Aleyhisselam öğrencilerine Kardeşlerim Kur'an-ı Hakim bize iki pencere açar Bir pencerede Yahudiler var İyi var. Zekat vermeyen, sadaka vermeyen, mazumların hakkını saklayanlar var, hapsedenler var. Kur'an hakim onlara. Yavma yuhma 'aleyha fi nari cehennem. Fetukwa biha cibahuhum ve junubuhum ve ruhum. Onlara cehennemi gösterir. O malları biriktirdikleri yetimi kovdular ya kimse sizi kovdular ya şimdi o mallar onların alınlarına bedenlerine yanlarına ateş olacaklar cehennemde nasıl dağılanacaklar Kur'an Hakim orayı gösterir. Farklı bir pencere açar o pencerede Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bahseder. Menzelledi yukrizullah'a karzan hasana Allah'a borç verenlerden bahseder. Bu ayet-i kerime nazil olunca, Ebu Dahda, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gelir. Ya Resulallah der, Allah, kainatın sahibi olduğu halde, Allah bizden borç mu istiyor ya Resulallah? E yessakriduna ve huve ganiyyun anil kardı. Dünyalıklarımıza muhtaç olmadığı halde, Rabbim bizden borç mu istiyor ya Resulallah diye sorar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, Allah Azze ve Celle, yetim kulları için sizden borç ister. Allah zenginlerinden, aç açıkta kalanlar için, çadır kentlerde olanlar için, Suriye'den gelen muhacirler için, Doğu Türkistan'ın yetimleri için, Arakan'daki dul kadınları için Allah zengin kullarından borç ister. Onlara verir misiniz der? Dünyalıklarınızı benim kullarımla paylaşır mısınız? Eğer paylaşırsanız verdikleriniz kat kat olacak. Kat kat size dönecek. Ama verirken Ellediine yunfikuna emvaluhum fi sebilillah, summa la yetbiun ma anfaku mennen ve la onlar veriyorlar Allah yolunda fakat verdiklerini söylemiyorlar. Verdiklerini insanların başına kalkmıyorlar. Veledine yu'tun ma'atav ve kulubuhum vajletun annahum ila rabbihim raciun. Verirken korkuyorlar, akşamı bekliyorlar, hava kararıyor, yardım kolisini alıyorlar, muhtacın kapısına gidiyorlar, yüzünü kapatıyorlar, o halde veriyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Korkuyorlar, biliyorlar ki eğer verdiğim sadakanın içerisine ben karışırsam, enaniyetim karışırsa, yarın kıyamet günü riya diye bunun karşılığını bulamam diye korkarak veriyorlar. Verirken yalvarıyorlar. Allah rızası için malım diyorlar. Alır mısın? Kabul eder misin? Kardeşlerim. Kimse Allah yolunu kapattı. Havra Allah yolunu kapattı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar açtılar ve buyurdular ki: "Ey Haşim oğulları, ey kardeşlerim, akrabalarım, amcamın çocukları Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, akrabamız diye sakın ha milletin, devletin malına göz dikmeyiniz, unutmayınız. Allah haşim oğullarına Hazreti Muhammed'in akrabasına zekat mallarını sonsuza kadar haram kılmıştır. Onlar kilise de kendileri adına alıyorlardı, ama Allah Resulü Aleyhisselam Çevresine döndüler yetimin malına, ben peygamberin amcasının oğluyum diye sakın ha elinizi uzatmayın buyurdular. Torunu Hasan çocuktu, küçüktü, zekat malları vardı, zekat hurmaları vardı kardeşlerim. Elini uzattı, ağzına aldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Ema alimte enna la na'kulu sadaka haberin yok mu yavrum biz sadaka yemiyoruz biz zekat yemiyoruz onlar yetimlerin onlar dul kadınların hakkı onlara verilecek buyurdular asabına döndüler Allah rızası için veriniz dediler gelenleri geri çevirmeyiniz dediler korkmayınız verirken ta'amul wahidi yekfil isneyn bir kişinin yemeği iki kişiye yeter İki kişinin ki dört kişiye yeter Yetmiş beş milyonsanız eğer İki milyon Suriyeli muhacirden korkmayın Veriyorsanız Allah da size verecek Yetmiş beş yetmiş beşi bakarı buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Korkuyorlardı onlar Vermekten korkuyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim Allah yolunda verirse, sadaka verirse, zekat verirse, verdikten sonra da başa kalkmaz, bütün bunları sadece Allah rızası için yaparsa, her sabah onun evinin önüne iki tane melek gelecek. Ya da iki tane melek inecek dünyaya, verenlere gidecek, vermeyenlere gidecek. Verenlerin kapısına gidecekler, diyecekler ki melekler Allahumma a'ti munfikan khalefa Ya Rabbi kim veriyorsa Allahumma a'ti munfikan khalefa Senin yolunda verenler, onlar ne kadar veriyorsa ardından o kadar da onlara ver Verdikse eksilmesin Ya Rabbi diye Melekler size dua edecek Ötekiler var vermeyenler, yetim gelince çevirenler, dulu kovanlar, sen de kazansaydın diyenler, benimle ortak mıydın bu malı kazanırken diye azarlayanlar, onların kapısında da melekler duracak ve diyecekler ki, Allahümme a'ti mumsiken telefa, kim vermiyorsa ya Rabbi ona telefer ver. Yaşanınca en zor anında, malına muhtaç olduğu an, elinden her şeyi al, onu ortada bırak ya Rabbi. Kardeşlerim, Allah Resulü konuştular, sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'a itibar ettiler. Aişe annemiz buyuruyorlar ki radıyallahu anh'a, Efendimiz Aleyhisselam bir gün eve geldiler. O gün koyun kesmiştik. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, ne yaptınız koyunu? Ya Resulallah, koyunu verdik, sadece boyun tarafını evde bıraktık. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, siz o hayvanın tamamını verdiniz, sadece Omuzunu yok ettiniz. Yani evinizde yediğiniz tükenecek. Neleri verdiyseniz onlar baki kalacak. Onlar sizinle gelecek Ayşe. Koyunun çoğunu verdiniz diye, evde etiniz kalmadı diye üzülmeyin. Gittiğiniz zaman ahirette, herkesin kendi derdine düştüğü an, verdikleriniz sizinle beraber gelecek. Verdiler. Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki, Allah Resulü dünyayı o kadar değiştirdi ki, o gelmeden önce giderlerdi. Yetim çocukların sofralarından ekmekleri alırlardı, hırsızlık yaparlardı. Ama o geldikten sonra Allah Resulü'nün öğrencisi, Araplar, mevali o kadar değiştiler ki, bir evin sahibi sabah kalkar, evinin halkına döner. Yetimekum yetimekum der Mahallenin yetimlerine sahip çıkınız Bir baba sabah kalkar Evden ayrılırken eşine Evden ayrılırken eşine kızına Mahallenin miskinleri der Mahallenin dul kadınları der Komşularınız der Evinizde neler varsa Allah rızası için Onlara da veriniz Kardeşlerim Batılı bir yazar müellif Şam'a gider Şam yıkılmadan bu hale gelmeden önce Şam'a gider Hatıratında diyor ki Şam'da dolaşıyorum bakkal dükkanları Bir bakkal önünde duruyorum Bir yere gidecek ayrılacak dükkanından Yandaki komşuya diyor ki Mağazaya dükkanıma bakkalıma Ben gelene kadar bakar mısın Peki diyor Gidiyor ihtiyacını görmeye gidiyor Bir müşteri geliyor Dükkana bakkala giriyor Bakıyor ki içeride kimse yok. Yandaki komşu kapıya çıkıyor. Diyor ki kardeş ne istiyordunuz? Falan gıdayı almak istiyordum. Kendisinde de var. Ama madem ki komşunun kapısına kadar geldi. İçeriye giriyorlardı. Alıyordu, veriyordu, satıyordu. Sonra o dükkanın sahibi gelince. Kardeşim diyordu. Sen gidince... Bir müşteri gelmişti Senin dükkana bakkala soktum sattım işte paran diyordu veriyorlardı devlet Aliye zamanında da bakkallarımız vardı onlar alışveriş yaparlar yan komşu bir şey satamayınca müşteri gelince alır oraya götürür bugün kardeşim bir şey satamadı siftah yapamadı ondan alır mısın derdi Hz. Muhammed gelmişti dünyaya sallallahu aleyhi ve sellem O dünyayı böyle değiştirdiler Aldılar dağıttılar 50 yılda onun hasabı dünyanın yarısına hakim oldular Sonra yıktılar Hz. Muhammed'in medeniyetini Onun öğrencilerini Osmanlı'yla devleti aliye ile dağıttılar biz dünyaya hakimken o en muhteşem zamanlarımızda sadaka vermeye, zekat vermeyi insan bulamazdı zenginler. O kadar mamur, müreffeh bir dünya vardı. Çünkü onların devletine Hazreti Muhammed konuşurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuştu ki onlara zenginlerden alacaksınız yetimlere, muhacirlere. Kimi kimsesi olmayanlara dağıtacaksınız. El koydular o dünyaya. Ve izah tevella sa'a fil arzi li yufside fiyha. Ve yuhlikel Geldiler. Afrika'yı işgal ettiler. Asra'yı işgal ettiler. Yerin altına aldılar. Yerin üstünü aldılar. Sömürdüler. Avrupa'dan hırsızlık yapmaya aç olan Afrika'ya gittiler. Bağdat'ın... Petrolünü Londra'nın şehirleri aydınlansın diye sömürdüler, yıktılar Alemi İslam'ın şehirlerini. Hala zulmetmeye devam ediyorlar. Hala yetimlerin sofralarından çalmaya devam ediyorlar. Siz geleceksiniz. Allah Resulü'nün öğrencileri gelecek En zor zamanlarda bile sadaka verenler Zekat verenler Afrika'daki, Asya'daki Arakan'daki, Bağdat'taki, Şam'daki Yetim çocuklara Onlar ümmetin yetimleri Onlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın emaneti diye Sahip çıkanlar gelecek Dünya adaletine, dünya musavvata Dünya kardeşe İşte o zaman kavuşacak kardeşlerim Verenler Ramazan'la daha çok verecekler. Peki olmayanlar onlar ne yapacaklar? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Tebessümük fi vecihi ahike lek sadakatun." Eğer yoksa bir şeyler veremiyorsan, o zaman yanına gelene, eline açana, uzatana tebessüm edersen, tebessüm sadaka olacak. ''Yürüyorsun, yolda bir taş var. Belki bir arabanın devrilmesine sebep olacak. Kaldırıyorsun, kaldırırsan sadaka. Yolda diken var, kaldırıyorsun, kaldırırsan sadaka.'' İşte ya Resulallah, dünyaya bunları sen öğrettin, yine sen öğreteceksin, yine öğrencilerin gelecek. Bütün kuşatmaları aşacaklar, açacaklar ya Resulallah, bütün barikatları yaracaklar. Muhammed Mürsi'ye de gidecekler, Arakan'daki yetimlere de gidecekler. İşte sizler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, o medeniyet ufkunda yürüyorsunuz. Ramazan'da onun için oruç tutuyorsunuz. Aç kalıyorsunuz ki açların halinden anlayabilmek için...